Ya Amin. Teala azo bili Allah, inna shaitanir rajim. Bismillahi r ve nasiyata amalina. Min yehtihi Allahu falamutillilah ve min yudli falahadilah. Ve ishurat in ilahilillahi wa tahu da shirkilah. Ve ishurat in Muhammadan abduhu wa rasuluhu amabat. Fina istiqal hadiitik tabul Allah ve Ve umuri ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle zalaletin finlar 66. madde Cafer bin Burkan <gülüyor> Müslim ve Dürstünen sahipleri rivayet etmişler Zehbi, Saduk meşhur diyor Ahmet bin Hanbel Zühri'den rivayetinde hata eder demiş İbn-i Zeym'e getirilmez demiş hüccet olmaz demiş Cafer bin Burkan el-Kilabi Ebu Abdillah el-Rakkayı er yani Rakkalı Rakka ehlinin alimlerinden birisi bu. E, 154 hicri yılda vefat etmiş ve duası kabul edilenlerden olduğu söyleniyor. Aleyküm selam. Yezid el-Asam'dan, Zühri'den, Atadan, Meymun bin Mihran'dan, Nafi İbn Ömer'in Mevlası Nafi'den rivayette bulunmuş. Kendisinden İbnü Mübarek, Ebu Hayseme el-Cufi, İbnü Uyeyne ve Veki rivayette bulunmuşlar. Netice olarak bu ravi Sika'dır. Ancak Zühriden rivayeti sadece zayıf. E, lakin İbnü i Sad onun hakkında diyor ki Sika Saduk Edi e, Kendisinin Rivayet, fıkı, fetva yani ömrünü bu gibi şeyleri harcamıştır diyor. Rivayetinde çokça hata yapardı diyor İbn Saad. Belki de burada zühriden rivayetlerini kastediyor. Divan'da, Allahüm Salam veremti. Sika olduğu söylenmiş Ahmet bin Anbel zühriden rivayetini hata ettiğini söylüyor mizanda Rakka'nın alimlerinden deniliyor. Yani özetle Sika sadece Zührî'den rivayeti zayıf. Zührî'den rivayet ettiğinde Cafer bin Burkan'a itibar edilmez. Onun dışında ücret. 67 Cafer bin Ziyad el Ahmer. Aleyküm selamun rahmetullah. Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Rivayette bulunmuşlar. Beyyan bin Bişir'den rivayette bulunmuş. Saduk Şii diyor. Zehebi. İbn-i İppan e, Sıkalardan rivayette tek kaldı. Bazı şeyleri e, tek başına rivayet etti. Ve kalp minha diyor. Yani lafızlarında değişiklikler yaptı diyor. Başkaları ise kuvvetli gördü diyor Zehbi. Bu ravi Cafer bin Ziyad el-Kufi el-Ahmer Ebu Abdillah Ebu Abdirrahman diye de söylenmiş künyesi. 167 veya 165 senesinde vefat etmiş. Ebu Davud kitab Mesail'de ondan ribayette bulunmuş. Tirmizi Nesai Ali Ali'de Nesai ve müsnedinde Rivayette bulunmuş. E, Beyyan bin Beşir'den, Atâ bin sahipten rivayet etmiş. Kendisinden de Abdurrahman bin Mehdi, Yahya bin Beşir el Hariri rivayette bulunmuşlar. Netice olarak bazı şeylerde tek kaldı deniliyor hakkında hakkında. E, zahir o ki bu ravi Sikadır fakat kendisine şialık var. Ve bazı rivayetlerde tek kalmış. İmamlar onu tevsik etmişlerdir bununla beraber. Bazı müsallarda he, Beyyan bin Beşir diye geçmiş. O hata doğrusu Beyyan bin Bir denilmiş. Selam. Aleyküm selamu Aleyküm İbn-i bu sözü tahrif diye deknap düşünmüş. El Mecruhi'nde şöyle demiş. İbn İban zayıflardan çokça rivayet eder. Sikalardan rivayet ettiği zaman değişiklik yapılmış bazı şeylerde tek kalır. Tek kalmıştır. Yani İbn İban'ın sözü bu. Zehbi divanda sika fakat tek kaldı rivayetleri var. Fert kaldı rivayetler var diyor. El-Kâşif'te Saduk Şii diyor. Mughni'de Yugrep. Yani garip rivayetler yapar. Tek kaldı rivayetler var. Mizanda da bir hüküm vermemiş. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yani bu ravi e, Allahu u Halim rivayeti ancak makbul raviler gibi. Yani tek kaldığında hüccet olabilecek bir kuvvette de değil gözüken o ki yani tek kaldı şeyler eleştirilmiş yani tefsikine dair de e, imamlar tefsik etmişlerdir demiş de onları görümediğimizde bilmiyorum zehrabi bunun sadık olduğunu tercih ediyor landa sıka demiş. Hakkındaki cer ifadesi bir İbn İbban'ın mecruindeki bu ifade var. Ee, yani demek ki rivayetlerine dikkat edilecek tek kaldı. Sıkalardan tek kaldı rivayetlerde bazı lafızda değişiklikler var. Buna işaret etmiş İbn İbban. 68 Cafer bin Süleyman et-Tabai Müslim ve Sünan sahipleri rivayette bulmuşlar. Zehbi diyor ki, Sabit'ten ve halktan, başka insanlardan rivayette bulundu. Sabit, Sabit el-Bünani. Şii Saduk. el Kattan onu zayıf saydı. İbn-i ve başkaları Sika saydı. İbn-i hakkında Sika fihi da'af tabirini kullandı. Cafer bin Süleyman et Dabai, Ebu Süleyman el Basri, 178'de vefat etmiş. Hakim onun hakkında Müslim e, şahit olarak, bir, bazı adıslar rivayet etti ondan diyor. Malik bin Dinar'dan, Ebu İmran el Cevni'den rivayette bulunmuş. Kendisinden de i̇bn Mübarek, Ebul Velid et Tayalisi ve Müseddet rivayette bulunmuşlar. Netice olarak bu ravi saduktur kendisinde şiilik bulunan Sadık. saduk. Ee, onun boğuz ettiği de söylenmiş. Yani burada boğuz, sahabeye boğuz etmesi kastediliyor. Bununla beraber e, bu, e, Ebubekir ve Ömer radyalanmanın faziletine dair hadisler rivayet etmiş. Ee, i̇mamlar onu tefsik etmişlerdir. Bir kısmı zayıf görmüştür. nesebi sebebiyle, yani şialı sebebiyle zayıf görmüşler ve tek kaldığı ve e, ihtilaf olan bir rabi bu. Tek kaldığı için, tek kaldığı zaman e, hakkında hüccet getirme olusunda ihtilaf edilen bir rabi. Zahir olan, kuvvetli olan, bunun kendisiyle hüccet getirilme mertebesinde olduğudur. Zira i̇bn Adi El-Kamil de bunu açıklamıştır. İbn-i da Es-Sikad'da, i̇bn Şahin ee, onu ihtilaf edilen kimseler arasında zikretmiş. Fezzar onunla hüccet getirileceği görüşünde sadece mezhebi sebebiyle hakkında eleştiri yapılmış. Yani ezberiyle ilgili bir eleştiri yok. Hadiste yalan söylemezdi denilmiş onun hakkında. Yani yalan söz konusu değil bu hakkında. Eee İbn-i davetçi değil, demiş. Aleyküm selamlarım. Yani bir davet eden birisi değil, demiş. Evet, divanda bir toplu konu Sika gördü. Yahya Elkat'tan zayıf saydı, denilmiş. El-Karşif'te Sika, e çokça ilmine rağmen kendisinde bir şeyler var, diyor Zehebi El-Karşif'te. Denildi ki ümmiydi, yani okuma-yazma bilmezdi. O şianın zühadından, zahitlerinden idi, diyor. El-Karşif'teki sözleri bunlar. Mughni'de meşhur sika, Yahya'l-Kattan ve başkaları zayıf saydı, demiş. Kendisinde şiarlık var ve e, münker rivayetleri var, demiş. Ve yazmazdı. Yani ümmiydi manasında yazmazdı. Bazı nüshalar da, bazı nüshalarında Saduk, Salih denilmiş. Mizanda e, şiiliğine rağmen, yani şialıkla tamına rağmen zahid alimlerden idi denilmiş. Evet, burada şeye dikkat çekmek lazım. Bu i̇bn Sad'ın kullandığı sikafihi daf ifadesi, yani bir yere gelmeyecek ifadeler aslında. i̇bn Sad'ın bunu kullanması, ıhsılahların oturmasından önce kullandığı bir tabir. Yani burada sikalına zarar vermeyen bir zayıflık var. Bunu kastediyor. Yani bu ravi reddedilmez. Yani hasen mertebesine düşürür bu durum onu rivayetini. Evet, eleştiri konu sadece Şiilik ile ilgili. 69 Cafer bin Muhammed bin Ali el-Haşimi. Yani Cafer Sadık Müslim ve dörsünün sahibi ondan ihticac etmişler. Sika diyor Zehebi. İbn-i Kattan, şey, Yahya Erkattan demiş ki, benim gönlümde onun hakkında bir şey var. Bana göre Mücahit ondan iyidir diyor. şey Mücalit, Mücalit bin Said. Mücalit bin Said, Said de terk edilen bir ravi, zayıf bir ravi. İbn-i İmail etmiş. Ebu Hatim, herkese bu ona ücret getirmemiştir. Yani rivayet sayinde zikretmemiş. Zeher'i bunları aktarıyor. Evet. Cafer bin Muhammed bin Ali bin El Hüseyin bin Ali bin Nebi Talip El Haşimi Ebu Abdillah Es Sadık vakabıyla meşhur babasından Muhammed bin Münkedir'den, Urbe'den Ez Zühri'den rivayette bulunmuştur. Kendisinden de iki Süfyan Şube ve El Kaptan rivayette bulunmuşlar. Netice olarak ihticaz mertebesindedir. Zaten imamdır kendisi Cafer Sadık. Lakin evladının kendisinden yaptığı rivayetlerde hucet değildir. Yani evladı hucet Şimdi evladı aslında hucet. Yani Sıkaraviler aslında onun evladı yani 12 imamlara dahil olan kimseler de onlar adına çok nüshalar uydurmuşlar. Bu sebeple isnatta bu 12 imamın zikredildiği rivayetlerde çok dikkat etmek lazım. Ee, yani bunu sihaset, ravileri aktarıyorsa eyvallah ama bunların da çok hadis uydurulmuş. Evet. Takipçileri yani Caferi i tabi olanlar sebebiyle İmam Cafer eleştirilmiş. Yani onun hakkında e, ondan rivayet eden kimseler sebebiyle eleştirilmiş yani. Kendisi değil. Kendisi, Ebu Hatim onun hakkında o sikadır, onun gibisi sorgulanmaz diyor. İmam Cafer-i Sadık hakkında. Ee, Zehebi el-Muni'de sika Bukhari ondan rivayet etmemiştir diyor. Sayhinde tercih etmemiş. Mizanda da diyor ki meşhur imamlardan birisidir. Berrun yani çok iyi, sadık kebir şen yani değeri çok büyük, dürüst birisi. Bukhari onunla hüccet getirmemiştir diyor. Esrikatta Ebu Hatim Nesai e, tefsik ettiler. Ancak buhari onunla hüccet getirmedi diyor. Şüphe yok ki e, o tesebbüt hususunda Ubeydullah bin Ömer gibidir diyor. Ubeydullah bin Ömer el-Umeri yani sebt diyor sağlam diyor rivayet konusunda. Denildi ki bazen telkin kabul ederdi. Yani böyle söyleniyor diyor. Buradan eee gaz değil. Temritsi gaz ile söyleniyor. Vehdet cebihi Müslim İmam Müslim onunla hüccet getirmiştir. E, ve hadisini hac bölümünde zikretmiş. Seyyid idi, nebil idi. Yani uzman idi, ilimde uzman. İmam idi. Onun hakkında dindarlığını lekeleyecek asla bir şey bilmiyorum." demiş. Zehebi. Evet, Mizanul İtidal'de He, Seru Alemi Nubelâ'da bu diyor. Yani Yahya'l-Kadda'nın benim gönlümde ona karşı bir şey var. Mücalib bin Said ondan iyidir bana göre diyor ya, o sözü reddediyor Siyer-i Aleyham'da. Diyor ki, e, bu diyor, diyor yahyal Kattan'ın kendi ayak kayması diyor. Bilakis diyor, imamlar bu meselede Cafer'in e, Mücalib'den daha sika olduğu konusunda icma etmişlerdir diyor. İttifak etmişlerdir diyor. Yahya'nın sözüne iltifad edilmez, bakılmaz diyor. Ya ve kattan zaten mütecedditlerden. Ee, başka... Hmm. Başka iki olarak söylenecek bir şey yok. Yani Cafer sadık, imam. Sadece kendisinden rivayet edenler sebebiyle, ondan gelen rivayetlere dikkat etmek lazım. Yoksa kendisi sika şüphesiz. 70 Cafer bin Meymun el-Enmati. Bu dört sünel. Hayıpleri rivayette bulunmuşlar Burabi'den. Said bin Cübeyr'den rivayet etmiş. Kendisinden Bunder ve el kattan rivayet etmişler. Ahmet Leysebil Kavi demiş. Kuvveti Değil demiş. Cafer bin Meymun et Temimi Ebu Ali veya Ebu'l-Avvam <Gülüyor> Aleyküm Selamun <Gülüyor> Künyesi Ebu Ali veya Ebu'l-Avvam her ikisiyle anılıyor. Ee, Basralı Enmati ifadesi enmat. Yani bir madde, satılan bir madde. Alışverişle ilgili bir şey. Yani o mesleğine nispet edilmiş bu. Aslen Basralı yani. Memleketi Basra. Abdurrahman bin Ebi Bekre'den, yani Ebu Bekre, Nüfey bin Haris Radiyalan oğlundan rivayette bulunmuş. Ebu Osman ennehdiden ve Ebu Aliye'den rivayette bulunmuş. Kendisinden de İbn Ebi Arube, iki süfyan, ve İsa bin Yunus rivayette bulunmuşlar. Ahmet ve Nesai kuvvetli değil demişler. İbn-i Mayın Leysebizak demiş. Bunu daha önce söylemiştik yani o kadar da şey değil Arasında Başka bir seferde de Salihul Hadis demiş yine İbn-i Yine başka bir rivayette Leysebizika demiş. sıka değil demiş. Ebu Hatim Salih demiş. E, bu Ravi hakkında gördüğümüz kadarıyla bu Zehebi de tadiline dair bir şey zikretmemiş. Ahmet bin Amelin neyse ise dediğini söylüyor. İşte cerhe dair sözler var. Darı kutni yutebir bih demiş. Yani mahbul Ravi hakkında söylenen yani itibar için hadisi yazılır yani tahvîye olursa diye yazılır. İnnadi, onun hadislerinde münker bir şey görmedim. Umarım ki onda beis yoktur. Hadisi zayıflar arasında yazılır demiş. Yani tek başına fuccet olduğunu gösteren bir ibare göremedik henüz. Bukhari leyse bir şey demiş. Hakim müstedirekte basralıların sikalarındandır demiş. İbn-i i̇bn Şahin sikatta zikretmişler. Netice olarak bu ravi zayıftır. Bu sözlerin aktarılanların gereği olarak bu ravi zayıftır. Alimler cerhlerini müfesser belirtmemişler. Sebebini ayrıntısını açıklamamışlar. Lakin cer makbuldür burada. Çünkü e, herhangi bir tadille muarriz değil cer Tadile dair elimizde net bir şey yok. Yani en güzel söz en usturuplu sözü burada i̇bn söz söylüyor. Yani umarım ki onda sakınca yoktur diyor ama devam ediyor. Hadisi zayıflar arasında yazılır diyor. Yani o da tadil değil. Hakimin tefsirine gelince onda genel olan durum gevşeklik, tesahül. Bu sebeple özellikle de imamların cerhettiği noktada muhalif ise burada hakime çok itibar edilmez. İbn-i İba'nın zikretmesi yine muteber değil burada. Çünkü e, imamların geneline aykırı bu tebzik. Zayıflığı ise hafif bir zayıflık. Onda şüphe yok. Hadisi yazılır. Nitekim bunu i̇bn açıkça belirtmiştir. Ama zayıflar arasında yazılır. Yani e, şahit getirmeye, mutabiye, elverişlidir belki ama kendi başına vücudu olmaz. Evet, El-Kâşif de Mizan'da zikredilmiş. Zehbi el de divanda herhangi bir hükümde bulunmamış, sadece Nesai'nin sözünü aktarmakla yetinmiş. El-Kashfi de mizanında da aynı şeyi yapmış. Evet. 71. El Haris bin Abdurrahman bin Ebi Zubab. Müslim ve Nesai işareti var. Ebu Hatim leyse bil-kavi demiş. Sadece bunu aktarıyor Zehbi. El Haris bin Abdurrahman bin Abdullah bin Sa'd bin Ebi Zubab es-Sedusi el-Medeni 146 senesinde vefat etmiştir. Babasından rivayet etmiş. Yani Abdurrahman bin Ebi Zubab'tan, Said bin el-Müseyyeb'ten ve el-Araç'tan rivayet etmiş. Kendisinden İbnu Cüreç, Ebu Halit el-Ahmer, Sa'fan bin İsa rivayet etmiştir. İmamların sözlerine gelince İbn Meyn onun hakkında meşhur diyor. Ebu Zura Medine'lidir, onda sakınca yoktur diyor. Ebu Hatim, ondan etdera verdi, münker hadisleri rivayet etti. Yani Muhammed bin Abdullah bin Muhammed etdera verdi, ondan münker adıslar rivayet etti. Leyse bir zâkel kawi, yüktep hadi'tuğu, yani o kadar kuvvetli değil, hadisi yazılır demiş. Yani makbul ravi mertebesinde değerlendiriyor Ebu Hatim. İbn Nipan etlikatta zikretmiş ve kane minel e, mütekennin, mutkınin yani çok sağlam kimselerden idi diye İbn-i yani Sıkat'ta zikretti ve böyle söylediği zikrediliyor tehsipte. Fakat e, bu Ravi'nin hal tercümesinin verildiği yerde bu ifade yok Es-Sıkat kitabında. Elimizdeki müsallarda yok. Bu ibare yok. i̇bn Nazım zayıf demiş el muhallada Neticede bu ravi, Ebu Zür'a'nın söylediği gibi kendisine sakınca olmayan bir ravidir. Ve İbn-i eğer sözü sabitse ona istinas ederek. Ama Ebu Hatim'e gelince müteşedditler de Ebu Zür'a ve İbn-i sözü yani bunları dengeliyor. Allahu u Evet, Zehebi El-Muni'de Sika demiş. Mizanda da aynı şekilde. el ise herhangi bir hükümde bulunmamış. Evet. Yani Haris bin Abdurrahman bin Ebi Zubab, Hasan mertebesinde sayılabilecek, hadis Hasen mertebesinde görülebilecek bir ravi. Ebu Hatim'in eleştirisine bakarsanız Aleykümselamün aleyküm. Abdullah Zedd'e verdiğinin şeyini zikrediyor. Yani ondan münker rivayetleri de bulundu. Oradaki 10 taneydi. 10 tane şey, değil, 6 tane olacak. 10 tane 6 tane ayrıydı. Yok şeyde tane değil axey. Bak şuradaki 6-3 tane almış. 3 tane var. 72 El Haris bin Ubeyt Ebu Kudame. Müslim Ebu Davud Tirmizi. Sabitten rivayette bulunmuş. Nesai onun hakkında kuvvetli değil demiş. El Haris bin Ubeyt El Ayad Iyadi İ, Hemze'nin kesresiyle, İyadi. Ebu Kudame el Basri. Bukhari iki yerde ondan muallak olarak rivayet etmiş. Mizzi diyor ki, Bukhari onunla istişat etti. Yani mutabat olarak iki yerde. E, Kitab-ül Edeb, edeb müfredde ondan rivayet bulmuş. Müslim, işte hüccet getirmiş rivayet etmiş. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişler. Müslim, e, iki tane hadis Rivayet etmiş. Biri Kitabul İlm'in başında, onların da mutabisi varmış. Diğeri e, Cennet'in çadırlarının özelliği Sattuhi Yamil Cenne. Aleyküm selamün aleyküm. Babında Malik bin Dinardan Amir el Ahverden rivayette bulunmuş. Kendisinden de İbnü Mübarek Yahya bin Yahya ve İbnü Mehdi rivayette bulunmuşlar. Netice olarak i̇bn Mehdi ondan rivayette bulunuyor ve o bizim şeyhlerimizdendi. Ondan ancak hayır gördüm. Hayırdan başka bir şey görmedim demiş. Ahmet bin Namel mustaribül hadis demiş. Yani hadisinde çelişkiler var. İbn-i Mayn zayıfül hadis. Ebu Hatim kuvvetli değil. Hadis yazılır fakat ücret getirilmez demiş. İbn-i el-Mecruhin'de zikretmiş. Salih bir şeyh idi. E, fakat çokça yanılgıları olan birisiydi. Hatta diyor bu çokça yanılgıları sebebiyle kendileriyle huccet getirecek kimseler arasından çıkar bu sebeple diyor tek kaldığı zaman diyor. Nesai kuvvetli değil demiş. Netice olarak eğer sikalar mutabat ederse hüccettir. Vehminden yanılgısından emin olunursa yani hüccettir i̇mam Müslim'in de yaptığı budur. Yani sahinde yaptığı bu. Yani mutabat, yani başka sıkaların rivayetiyle birlikte bunun e, rivayetine itibar etmiş. Öyle olmazsa, tek kalırsa problemli bir ravi yani. Zehebi Mizan'da, de herhangi yükünde bulunmamış El-Kaşf'de leyse Bil-Kavi diyor. Yani e, tersi dair müdaevnes şeyde Zehebi de bir şey söylemiyor. Ve son olarak şunu da işleyelim. El Haris bin Umeyr 73. madde. Rivayette sahipleri rivayette bulunmuşlar. Ebu Tavale'den ve başkalarından rivayette bulundular diyor Zehebi. La yuhtecce bihi. Eee hucet getirilmez. vakat ve taqahu İbn Mein, İbn tefsik etmiş ve Ebu Hatim ve Nesai bunlar teşvik etmişler. İbn İbban zayıf gördü demiş. Hakim e, uydurmalar rivayet etti demiş. Burada şimdi Zehebin aktardıkları bunlar. Burada önemli bir mesele var. E, el Haris bin Ömer, Ebu Ömer el Basri künyesi nisbesi Neceilu Mekke. Mekke'ye yerleşmiş. Buhari'de Tek bir yerde mutabisi olan bir hadisi var. Başka bir rivayeti yokmuş Bukhari. Bukhari'yi zaten işaret etmemiş hebi de Bukhari'nin tek bir yerde mutabat olan rivayeti var. Ee, Eyüb-i Sahtiyan'dan ve humeydet Tavili'den rivayette bulunmuş. Kendisinden Ahmet bin Ebi Şuaib el-Harrani, Abdurrahman bin Mehdi ve Luveyn e, rivayette bulunmuşlar. İbn-i Hacer... Cumhur çoluk onu sika gördü diyor. Hadislerinde münkerler vardır diyor. Bu sebeple ezdi zayıf saydı diyor. Yani bazı münker rivatları sebebiyle ezdi onu zayıf saydı ve İbn İbnan ve başkaları diyor. Yani ezdi İbn İbnan ve başkaları. Belki de diyor ömrünün sonlarında hafızası bozulmuştu bu İbn Hacer'in sözü. Belki bu yüzden diyor. Yine diyor ki. Cumhur onu sıka gördü. Ezdi. Şaz kalarak onu zayıf saydı diyor. Hakim ona tabi oldu. i̇bn İbban da diyor, ileri gitti diyor. Hadisler arasında uydurmalar vardır diyerek ileri gitti diyor. Ee, onun sahih de, yani Bukhar'ın sahihinde, tek bir yer dışında, haç babının sonlarında tek bir yer dışında bir hadisi yok diyor. O da diyor, e, rivayete bir ziyade olarak, yani rivayetinde bir ziyade eden dolayı herhalde Bukhari'yi zikretmiş. Ona da yine Buhari'nin sayesinde mutabakat gelmiştir. Roziye'de de mutabisi vardır. Yani Buhari hüccet getirmemiş kesinlikle. Eee Hacer'in kendisi burada mütereddit görüldüğü gibi yani bir yandan nef' ediyor zayıf sayılmasının bir yandan Buhari hüccet getirmemiştir diyerek bir e, farklı bir yere gidiyor. Ee, onun buradaki sözünden şu anlaşılıyor. Bu zayıf sayanın görüşünü zayıf görüyor. Mesela ezdiği şahs kaldı demesi gibi. Yani bu Rabbi kezap değil, yalancı değil. Mizanda ma iraho illa beyini taaf. Yani sadece zaafını beyan etmek için. Rivayet edilir ondan bu manada. Şeyde Mughni'de demiş ki ben diyor şaşırıyorum. Nesai bundan nasıl rivayet etmiş diye diyor. Yani Nesai normalde şediddir. Tamam. Nasıl oluyor da Nesai rivayet etmiş diye. Hayret ediyorum diyor. Başka? Bu şey sözü var. Hakimin e, mevzu, hadisleri rivayet ettiği sözü, humeyde Tavil'den, Cafer bin muhammed -e Sadık'tan uydurma hadisleri rivayet etmiş. Allahu <gülüyor> alim. Ee, evet, İbn-i İbba'nın El Mecrü'ündeki sözü ise, sept sağlam kimselerden, uydurma şeyler rivayet edenlerden idi, diyor. E, bu da hakimin sözü ne? Habi olarak tabi. Allah bilir. Yani bu ravi hüccet olacak bir şeyi yok ama imamlar tepsik etmişler. Hakkında ciddi eleştiriler var. Ee, Zehebi'nin şeyin İbnacer'in dediği gibi olabilir durum Allah-u Yani kendisi sikabir ravi iken. Yani imamlar bu yüzden sikabına şahitlik etmişler. Fakat e, hafızası bozulmuş olabilir. Bu sebeple tuhaf rivayetler kendisinden sadır olmuş olabilir. Allah-u Alem. Yani her halkarda tek kaldığında hüccet olmaya elverişli sayabilecek bir durum söz konusu değil. Allah izin verirse 74. madde Harife bin Mudarrib. Bir sonraki derse kalsın. İnşallah. Sümaneke Allah'a mübevendik ve eşhadellilâ ilahe'yle antivattik ve estağfurke ve tûbilek.